Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programındasınız Tuzla Çocuk Kampı'ndan Garo Paylan şu anda bizlerle beraber. Daha doğrusu bugün kamp arazisinde kendisi. Böyle demek daha doğru galiba. Garo, Bey, merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aslında Tuzla Çocuk Kampı şu anda geçen ismine Kamp Armen'in yıkılacağına dair haberleri önceden çeşitli mecralardan duymuştuk. Bu sabah da aslında. Tedirgin edici bir haber geldi ki e, kampın e, yarısı e, zarar görmüş vaziyette ama siz evet. yanılmıyorsam oradasınız e, neler olduğunu evet, oldu. sizden duysak acaba daha iyi olur belki. Yani sabah e, kamp arazimizde iş makinesinin girdiğinin haberini aldık ve yıkımın başladığının haberini aldık. Bunun üzerine hemen araçlarımızı atlayıp koştuk. Geldiğimizde e, kampın dörtte birlik bölümü yıkılmıştı e, ve hemen İş makinesini durdurttuk. Yani Hı -hı. binanın içine girdiğim için durmak zorunda kaldı. Birkaç kişiydik ve çağrı yaptık. Ee, bu sayı arttı. 20-30 kişi olduk. Ve daha sonra taşerona, yıkımını yapan taşerona bu kampın hikayesini anlattık. Sonuç olarak müteahhitim bir taşeron Yani mal sahibinin taşeronu. Ee, taşeronu da anlayış gösterdi ve ben yetimlerin hakkının olduğu bir yeri yıkmam dedi benim de çok çocuğum var dedi asla yetim hakkını oldu diye de yıkım yapmam diye geri çekildi hı hı. Ee, ama ne tabi yani bu sonuç olarak o bu malı 8. kişidir bu özel müncetin el değişimi hı hı. Ee, ve e, bu 8. kişinin de bir suçu değil yani ama tabii ki onda bir vicdani bu vicdansızlık artık olmamaya çalışır çok zengin biri sepki futbol federasyonu başkanı Mehmet Elaydınlar kardeşi Erhan Aydınları'nın bu mülkü. Yani milyarlarca dolar sahibi bir kişinin mülkü. Hı hı. Bu sonuçta devletin gasp ettiği bir maldır. Ermeni Vakfı'nın yabancı vakıfı olarak değerlendirilip e, Müsait sahip olamayacağı kararıyla yargı kararı sonucu el koyulan bir maldır. E, ve devlet tarafından kamulaştırılıp hak sahiplerine iade edilmesi gerekir. Yani hı hı. Bir talebimiz de bu yönde gasp ettiğin gibi kamulaştır ve hak sahiplerine iade et. Yani çünkü şu var, yüzleşme diyoruz, vicdan diyoruz, adalet diyoruz, soykırım diyoruz. Ee, mesela taziye direkt dileklerinde bulunuyorlar. <gülüyor> Ama biz diyoruz ki soykırım devam ediyor. <gülüyor> bu, bu da soykırımın devamının bir göstergesi aslında. Ve en vicdanlı temelleri çocuk hakkı, çocuk emeği çerçevesinde baksalar bile biz gasp edilmiş yüz binlerce malımızın bir sembari olarak Tuzla çocuk kampını işaret ettik. Madem yüzleşme, adalet diyorsun. Buradan başla, burayı kamulaştır, gasp ettiğin gibi kamulaştır ve hak sahiplenme iade et. Ki bir damla samimiyetim varsa buna inanılabilirim ama maalesef e, kötülük kol gözü. Yani hem bu her şeyi dolar, dolar olarak görenler, yani bu çocuk emeğine saygı hızlar, işte o kampa e, bu dozeri sokup buz, e, iş makinelerini sokup yıkıma başladılar. Biz de bunun durması için elimizden geleni yapacağız. Nöbetteyiz şu anda. Hı hı. Elimizden geldiçe bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Herkese bu konuda, yani Hrant Dink'in emeğinin ve 1500 Ermeni çocuğunun emeğinin ve Ermeni bakıflarının sonuç olarak gasp edilen malların bir sembolü olan bir hı hı. iade edilmesini talep ediyoruz. Evet. Devleti bu konuda sorumluluğa çağırıyoruz. Peki Garubay'da Tuzla Çocuk Kampı'nda nöbetteyiz e, dediniz. Şimdi ne beklenmekte evet. e, onu duymak isterim. Şöyle yani biz e, burada e, işte şimdi aramızda anlaşmaya çalışıyoruz. Yeni organize olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani gündüz saatlerinde yaş makinesi çalışıyor ve sonuç olarak burası. Hı -hı. Biz gündüz saatlerinde nöbette olacağız. E, gücümüz yetki kadar tabii insan gücümüz olursa. Ee, ve kamuoyu yaratmaya çalışacağız. Ya yani buranın farkındalığını yükseltmeye çalışacağız. Evet. Ee, ve dediğim gibi devleti de, yani e, bu noktadaki hak kaskını iade edinceye kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Evet. Peki çok teşekkürler. Sağ olun. E, yayınlar. İyi nöbetler. Hoşçakalın. Evet. Tuzla Çocuk kampı hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Namı diğer Kamp Armen az evvel Garopaylan'dan nöbette olunduğu haberini e, aldık. Bu sabah aslında iyi haberi duyanların inşaat makinesini durdurmasıyla beraber Tuzla Çocuk Kampı hala ayakta diyebiliriz. Şimdi açık radyoculardan dansçı dostumuz Mihran Tomasyan telefon hattında o da orada çünkü ona da bağlamak istedim. Merhaba Mihran. Evet, ben de Tuzla'dan merhaba. Evet. Şimdi Tuzla'nın senin için sana daha da yakın aslında kişisel bir hikaye belki. Ben oradan sormak istiyorum. Yani oralı diyemem tabii ki ama Tuzla'yla kuvvetli aile bağların da var. Dolayısıyla Vallahi, orada... Tuzla'da büyüdüm. Yani aslında yani çocukluğum Tuzla'da geçti. Ve haliyle de e, kamp her zaman bir şekilde yani kapanmıştı tabii e, ergenliğimde diyeyim ama hı hı. düzenli bir şekilde hani biz de her sene bir kere iki kere kampa uğrardık. Bir durum değil mi? Değil. Her şey yandım. Burada bekçiler vardı çünkü buraya bakan. Eçen biçen hı hı. burayı. Hı hı. Evet. Ee, ne zaman gittik? Git Gitti o bekçiler bu arada. Bu son aslında 2-3 aydır artık bekçiler de burada değil. Öyle mi? Ee, hatta şöyle söyleyeyim, geçen senin ekimleri şu anda gözün önünde. Yani burada salatalar, maydanozlar, onların ektikleri bir sürü şeydi. Burada bayağı şey, ot, otla beraber birbirinin içine karışmış. Evet. Peki ben az evvel Garo ile... Şu anki sorunun kaynağına dair konuştuk aslında o gasp terimini kullandı ve buranın mülkün sahiplerinin bu mülke gerçekten ihtiyaçları var mı diye sordu ve nöbette olduklarının da çaresini yaptı. Sana da aslında Tuzla Çocuk Kampı'nın bir Tuzla olarak manasını sorup daha da fazla meşgul etmek istemiyorum. Eminim orada, orası biraz duygu olarak yüklü bir yerdir ama bilmeyenler için Tuzla Çocuk Kampı'nın manasını duymak istiyorum senden. Yani e, şöyle büyük bir öneğim var Tuza Çocuk Kampı'nın. E, sonuçta burası e, 1915 sonrası yetim kalmış e, Ermenilerin Çocuklarının yani aslında ikinci jenerasyonun birbirini bulduğu burada buldukları yer. Yani evet. o anlamda burası çok önemli bir yer. Ee, evet. Zamanında köylerden, dağlardan e, toplanmış ve İstanbul'a getirilmiş ve, ve bir şekilde kültürünü birini tekrar... Öğren başlandığı kamplardan bir tanesi. Hı hı. Ee, ve sürekli uğraştırılmış bir anlamda politik olarak kapatılmak için. Evet. Ama yani buraya gelenler burada değiller. Yani bina ve bahçe şahane bir şekilde burada duruyor. Hı hı. Ee, üçte biri yıkılmış durumda. bozar girmiş. Ee, hı hı. Ama hala büyük bir kısmı ayakta. Ve buradaki ortak kanıda. Uzunca bir süre burada bir olmak ve burayı bir şekilde e, ayakta tutmak. Anladığım kadarıyla e, bir süre sonra bir açıklama yaparlar herhalde. herhalde. Herkesi buraya düzenli bir şekilde gözlülük yapmaya çağıracaklar. Evet bir de Ağustos'ta aslında Uygar Gültekin'in derlemesinde de Frantink'in kamp hakkında söylediğini hatırlatıyordu. Yani Atlantis uygarlı olarak tanım, tanımlıyor Frantink orayı. Doğrudan aslında çocuklar için ve çocuklarla beraber kurulmuş böyle yani mitik de bir şey de var manası da var bilmiyorum. Evet. Ya buraya geldiğimde en çok üzüldüğüm şey oldu. Ben çocukluğumdan geldiğimde burada bir tane havuz var, balık havuzu ve <gülüyor> o balık havuzun hep ve içinde muhteşem nilüfer çiçekleri vardır <gülüyor> ve içeri girer girmez böyle içimi dolayan ilk şey o oldu. Mesela havuz boşalmış, içindeki nilüfer çiçekleri yan yapmış, <gülüyor> kurumak üzereler neredeyse. Evet. Yani e, bir yandan onların diktikleri ağaçlar kocaman olmuş. Hani burası gerçekten bir Üzerlüğe dönüşmüş ama insan yok içinde yani. Evet. Ee, bizi dinleyenler için bence en önemli şey o yani. İnsana ihtiyaç var şu anda burada bence. Evet, insana ihtiyaç var. Peki Miran çok evet. teşekkür ediyoruz tamam, sana. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Görüşürüz. Evet.